Değerli izleyenler, Bir İnsan İnsana programda yine birlikteyiz. Ben Doğan Cüceloğlu ve değerli dostum Polat Doğru Farkındalık yolculuğu yapıyoruz. Şimdi bir hafta sonra YGS yüksek öğretime geçiş sınavları olacak ve bu çerçeve içerisinde bugün sizi İbrahim Taşel'le buluşturmak istedik. Sevgili İbrahim Taşel bizi davetimizi kabul etti, geldi. Hoş geldiniz İbrahim Hoş bulduk hocam. Evet. Aslında sizi her zaman görmek isteriz ama bu bir vesile oldu. <gülüyor> evet hocam. Çünkü ben şahsen hem burada sizinle sohbete doyamıyorum hem de sonra seyretmeye doyamıyorum. Sağ olun hocam. Benim için de öyle. Yani birçok programa katılıyoruz ama Doğan hocamın programının yeri benim için çok ayrı. Kendimi bulduğum, hatta... Farkında olmadan düşündüğüm şeyleri de dile getirdiğim bir program olduğu için Aa. ben de daha sonra bir iki defa izliyorum genelde. Evet. İbrahim'cim geçen programımızda senle ben baş başaydık. Polat Bey katılamamıştı. Şimdi bugün katıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ve o nedenle dedi ki ya hocam dedi katılamadım ona dedi. Ben sorular sorayım daha <gülüyor> çok ver etkileşim kurayım falan şeklinde. Ee, o nedenle sana özellikler vereceğim. Sağ olasınız hocam. Tamam. Çok teşekkürler. İbrahim hocam hoş geldiniz her şey. Hoş bulduk ben de yani sizin sizin burada olduğunuz her bölümden ben çok keyif alıyorum. Her sene sağ olasınız, kırmıyorsunuz, geliyorsunuz. Çok zevkli sohbetler oluyor. Hocam da siz olduğunuz zaman havasını buluyor. Bugün ben biraz böyle aradan birkaç da bir şeyler konuşalım istiyoruz. siz. Anladınız değil mi? Bazı zamanlar havamı bulamıyorum. Hava yani. <gülüyor> <gülüyor> da söylemiş ol. <gülüyor> <vardır. gülüyor> hiç o anlamda söylememiştim ama. Haydi haydi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş hakikaten. Ama hakikaten hocam. ayrı bir hava buluyorum. O doğru. Sağ olun hocam. Onu demek istedim. Onu demek istedim tamam, tabii ki doğru. hocam. Olur mu? Her sohbetiniz ayrı bir güzel. Aa Hakikaten. <gülüyor> Ama sizinle bir başka türlü sohbet ediyor olun, hocam evet. onu söylemek istedim. Şimdi hocam haftaya sınav var ve bu bizim ülkemizin gerçeklerinden bir tanesi. Evet. E, son bir haftaya girerken bir öneriniz olur mu? Siz yılların eğitimcisisiniz ve özellikle bu sınavlar konusuyla ilgili müthiş bir deneyiminiz var diye düşünüyorum. Ayrıca kendiniz de giriyorsunuz değil mi hocam? Yani, Hala giriyor musunuz? Şimdi girmiyorum ama uzun yıllar Girdiniz, değil e, mi? öğretmenlik hayatım boyunca aşağı yukarı her yıl ben de Çocuklarla aynı duyguları yaşamak Kesinlikle. için sınava girdim. Ee, yararlı olduğunu da düşünüyorum. Uh -huh. ee, çünkü o havayı tatmak başka bir şey. Başka bir şey yani derler ya hani damdan, <gülüyor> damdan düşen halinden damdan düşen anlar diye. O sınav ortamını çocuklarla paylaşmak ayrı bir duygu. Yani elinde sınav giriş belgesi kapıda beklemek, uh -huh. velilerle öğrencilerle beraber olmak, sonra onlarla beraber sınıfa hareket etmek, sınıfta oturmak, Gözcüyü dinlemek, efendim sınav kitapçıkları dağıtıldığında o heyecanı evet. yaşamak, yani sınav anını yaşamak e, gerçekten çok önemli bir duygu diye düşündüğüm için evet. e, uzun yıllar sınava ben de öğrencilerim gibi katıldım. Şimdi de e, birkaç yılda veli olarak da katıldım evet. ayrıca çocuklar Anladım. sınava girdi. Evet, tabii. E, bu bu sene sınava girecek bir e, evladım da var. Dolayısıyla hem bir veli olarak hem e, o sınav sürecini aile içerisinde yaşayan bir insan olarak hem de işte on binlerce öğrenci okutmuş bir insan olarak sınavın bir köşesinde her zaman bulundum. Aha. Önümüzdeki hafta inşallah YGS olacak. Evet. YGS sınavın birinci durağı. YGS aslında daha çok orta okul ve ilkokul bilgilerinin ağırlıklı olarak ölçüldüğü, Lisenin de daha ziyade ilk sınıflarının bilgilerinin Aynen. ölçüldüğü, yani dokuzun sınıf bilgilerinin ölçüldüğü bir sınav. Hı. Ve sınav olarak da daha çok e, okuduğunu anlama, e, temel e, kavramları kullanabilme, e, temel bilgileri e, kağıda dökebilme e, tarzında sorular içeren Hı. bir sınav. Yani bilgi ağırlıklı bir sınav değil. Tabi bilgi gerektiriyor ama çok büyük bilgi ağırlıklı bir sınav değil. Daha ziyade e, öğrencinin o yaşa gelinceye kadar birikimini ölçen bir sınav. E, arkasından gelen LYS'ler de daha ziyade bilgi ölçen sınavlar. Tabi <gülüyor> her sınav öğrenci için ciddi bir kaygı oluşturuyor. Evet. E, sınavsız bir hayat eminim ki daha büyük kaygı oluşturur daha büyük karmaşa oluşturur. Yani işe oradan başlayalım istersen. Benim de soracağım sorulardan biri oydu hocam. Yani çok yani. itiraz var bu sınav meselesine. Çözebilir miyiz sınavsız ha. bu işi diye ben sormak istiyorum. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde e, sınavsız bir geçiş söz konusu değil. Hmm. ha Sınava ilave kriterlerin olduğu ülkeler var. Tamam. Yani sınav sonucunu alıp gidiyorsunuz. Bu sınav sonucuna ilave olarak başka, başka kriterler şey de isteniyor. Diyelim ki işte Amerika'da sınava üniversiteye girecekseniz oradaki SAT puanınız önemli bir kriterdir. Bu yabancı bir öğrenciyseniz TOEFL düzeyiniz önemli bir kriterdir. Ama bunun dışında da işte öğrencinin yaptığı etkinliklerin, lise içerisindeki başarısının, lise içerisindeki aktivitelerinin de ölçü alındığı bir sentez yapılıyor orada. Ama yine bir sınav kriteri var. Artı Okul içerisindeki notlar da birer sınav. Yani hmm. çocuk yıl boyunca yazılı sınav oluyor, sözlü sınav oluyor, okul genelinde yapılan test sınavlarına giriyor. Yani sınavsız bir hayat söz konusu değil. Sınavın olmadığı ülkeler biraz daha karmaşağın olduğu Anladım. ülkeler. Yani çok geri ise ülke adam kayırmalığı olduğu ülkeler ya da sınıfsal ayrımların etkili olduğu ülkeler, ileri bir ülke ise de bütün okulların aşağı yukarı kariyer olarak ya da başarı olarak birbirine çok yakın olduğu ülkeler. Yani okullar arasında bir dengesizlik ya da fark yok. Öğretmenlere de objektif not veriyor. Objektif kriterlerle not veriyor. O notlar ölçü almıyor ama onlar da sonuçta okul içerisinde sınavlara giriyorlar. Yani sınavsız bir giriş hayal etmek hiç doğru değil. Düşünün mesela Türkiye'de sınavlar olmasa. Hangi kritere göre öğrenci alacaksınız? Yani bir an için gözünüzü kapatın ve Türkiye'de sınavların olmadığını düşünün. Hangi kritere göre öğrenci alacaksınız? Okulda öğretmenin verdiği notun objektifliği çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Ve gerçekten de tartışılması da gerekir zaten. Arkasından okulların kalitelerinde çok ciddi ayrımlar var, farklılıklar var. Ve tabii bir de çok önemli bir şey... Öğrencinin bireysel farkları var. Yani bütün kriterleri eşitleseniz bile... ...herkesin anlama kapasitesi, algılama kapasitesi... ...ya da zekasının rengi, yönü aynı değil. Evet, Dolayısıyla evet. mutlaka bir sınavdan geçmek lazım. Evet. Yani hani derler ya işte imtihan dünyası, sınav dünyasındayız. Gerçekten bir sınav dünyası bu. Evet. Yani sınavsız bir ölçü kullanmak daha büyük kırıcı... Ve yaralayıcı unsurlar meydana getirebilir. Evet. Bu nedenle e, sınavı birçok ülke çıkış olarak görüyor. Mesela e, bazı büyük ülkelerde, sınavsız ülkelerde geçtiğimiz yıllarda sınav konuldu. Mesela Rusya Aha. sınav koydu. Yani üniversiteye geçişte sınav koydu. Mesela Azerbaycan'da daha ziyade e, çok e, sıkıntılı bir seçme süreci vardı. Hı hı. ÖSYM gibi bir... ...merkez oluşturdular, Abiturient diye bir sınav koydular. Hı -hı. Bunun gibi dünyanın birçok yerinde sınav var. Mesela şöyle diyeyim hatta size... ...mesela bazı ülkelerde aslında öğrencilerin tamamını alacak kapasitede... ...hatta boş kalacak kadar evet. üniversite var. İşte mesela Japonya böyle. Mesela Aha. Yunanistan böyle komşumuz. Yani bütün öğrencileri alsanız bile üniversitede boş yer kalıyor. Ama buna rağmen sınav var. Hı -hı. Ben merak ettim mesela Japonya'da niye bu kadar çok sınava hazırlık yapıyor diye öğrenciler... Dediler ki buradaki gençlerin hepsinin hedefi Tokyo Üniversitesi'ne girmektir. Hmm. Yani o hedefe yönelik olarak sınavlara hazırlık yapıyorlar. Onun için yani dünyanın her yerinde sınav var ve bence sınav en adaletli sistem. Tamam. Yani ben geçen bunu yetkililerle konuşurken bir milletvekilimize sordum. Size her şey için... Ya yardımcı olun da şu çocuğumuz işe girsin, yardımcı olun da şu mülakatı geçsin falan diye... ...ricacı insanlar geliyor ya da bir hastane evet. için bile size ricaya geliyorlar. Peki benim çocuğuma sınav kazandır diye ricaya gelen oldu mu? Yok. yok. O zaman demek ki adaletli ve e, garibanın da e, orta gelir düzeyinde, üst gelir düzeyinde... ...adaletli bir ortamda girdiği bir sınav var. Evet. Biz niye bunu kaldırıp karmaşa oluşturalım? Evet. Bunun için bir anlamı yok bunun. Evet. Ha sınav öğrenciyi geriyor mu geriyor. Yoruyor mu? Yoruyor. Bunaltıyor mu? Bunaltıyor. Ama yaşamın kaçınılmaz bir ya. durumu yani hiç gerilmemiş, hiç bunalmamış bir yaşam mümkün değil. Hangi olursa olsun. Sanırım burada konu sınavın hakikaten daha adil olmasına nasıl yardımcı olabiliriz meselesi ve sizin felsefeniz ve bakış tarzınız burada dershanelerin Öğrenciler sınava girmeden önce adil bir ortam yaratmasına doğru bir gidiş oluyor. O da ayrı bir konu, içine girmek istemiyorum ama yani önemli olan sınavsız bir dünya değil. Fakat çünkü sınavsız bir dünya daha adil bir dünya olamıyor. <gülüyor> Kesinlikle gerçekçi değil. Ee, ama daha adil hale nasıl getirilebilir konusu olmalı. Sınavsız bir dünya değil. Bence olgun tavır o hakikaten. Ya ben tamamen katılıyorum buna. Ben de yani oturup düşündüğüm zaman hani sınavları koymasak yerine ne koyacağız dediğim zaman bireysel değerlendirme kriterleri girecek işin içerisine ister istemez. Ee, sınav öncesiyle ilgili bir sürü tartışma yapılabilir ama sınav anıyla ilgili tartışılabilir bir durum yok. Herkes aynı sınava giriyor, herkesin aynı süresi var. Aynı şekilde bu sürenin içerisinde yapılması gerekeni yapıyor. Şimdi hocam sizin bir dünya öğrenciniz de oldu. Bizim de sohbet içerisinde olduğumuz bir sürü öğrenci... Bu heyecan meselesiyle ilgili sıkıntı yaşıyor. Evet. Çok heyecanlanıyoruz, çok heyecanlanıyoruz. Elimden geleni yapamıyorum o zaman falan diyorlar. Sizin tecrübeniz ne doğrultuda hocam? Burada yapılabilecek bir şey var mı? Ne, ne önerirsiniz? Önermenin ötesinde de yani bu bu beklendik bir şey mi? Normal bir şey mi? Önce onu bir konuşmak evet. lazım. Bir de şimdi. ben şey yapmak istiyorum. Şimdi ilk sınava girdiniz, öğrenciydiniz. Bir yeri kazanmak üzere. Hatta siz ilk puanınızı öğrendiğiniz zaman etrafınızda insanlar varmış. Sizin kim olduğunuzu bilmiyorlar. Onların söyledikleri rahatlar falan aklıma geliyor. Müthiş bir şey. Belki paylaşırsınız. Şimdi ikinci olarak da ondan sonra her sene girdiniz ve kendi kendinizi gözlediniz. Yani ilk defa nasıldınız, neler hissediyordunuz falan. İkinci kere girdiniz, üçüncü kere, dördüncü kere girdiniz. Onu da merak ediyorum. Hakikaten o heyecan durumu nasıldı, nasıl farklı oldu falan. Şimdi ben kaygının Heyecanın insanın doğasında var olan çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Yani insanlar heyecanlanmadıkları işlerde başarılı olamazlar. Tamam. Bir kere bu çok önemli bir tamam. kavram. Yani bütün öğrencilerde heyecanın belirli bir miktarı olmalı. Hani hocamın yanında söylemek belki şey değil ama kaygıyla başarı arasındaki grafik şöyle bir grafik. Yani evet. bir yere kadar kaygı öğrenmeyi artıran yani ama ondan evet. sonraki kaygı öğrenmeyi düşüren bir unsur. Yani. Dolayısıyla öğrencilerde birazcık heyecan olması bence sınava daha iyi adapte olma, daha çabalama konusunda önemli. Uyanık tutuyor yani değil mi? Kesinlikle uyanık tutuyor, evet. dinamik tutuyor. Evet. Ve Türkçede de var değil mi? Yani bir adama çok kaygısız bir adam dediğin zaman övmek anlamında <gülüyor> mı <bir diyor>. <gülüyor> boş vermiş adam. <gülüyor> evet. Ya. <Yani. gülüyor> evet. Şimdi bir kere öğrenciler şunu bilmeli. Ee, birazcık kaygı normaldir ve herkeste vardır. Önemli olan bu kaygıyı çok artırmamak. Ee, kafamızda kurarak Olayı içinden çıkılmaz, hayat Mehmet meselesi haline dönüştürmemek. Şimdi geçmişte Türkiye'de üniversite sayısı azken, elenme oranı çok yüksekken bu kaygı biraz daha yüksekti. Tabii. Şimdi bu kaygı biraz elenme oranının düşmesiyle düştü. Yani i̇nanıyorum ki ileride üniversite sayısı arttıkça, okul sayısı arttıkça bu kaygı daha da düşecek. Ama e, bu kaygının tümül ortadan kalktığı bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, ve ders çalışırken de öyle. Mesela kaygısı olmayan öğrenci ders çalışmıyor. Hmm. Ders çalışmıyor. Mesela var, okulda da var. Babası demiş ki oğlum fark etmez ben seni yurt dışına da yollarım. Ya bu sınav çok önemli değil. E çocuk sınava hazırlanmıyor. E, yabancı dile mi hazırlanıyor peki yurt dışına? Onu da, Onu da yapmıyor. <gülüyor> Tamamen babam bu işi halleder mantığı içerisinde. Hareket ediyor <gülüyor> ve kaygısız adam dediğiniz o... Kaygısız adam rolü ortaya çıkıyor. Bir baba var tanıdığım, konuşurken... ...hocam diyor bizim olan çok rahat diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani o, o hakikaten... ...dediğiniz e, sebepten dolayı... ...yani motive olması, planlaması... ...kendini hazırlaması falan böyle ...çok rahat olduğu zaman... ...dediğiniz gibi olmuyor hakikaten. Kesinlikle. Yani. Ben mesela ilk sınava... ...girdiğim zaman öyle... adapte olmuşum ki sınava... ...zamanın nasıl geçtiğini... Efendim çevremde kimler olduğunu, işte öğretmenlerin sınıfta ne konuştuğunu her şeyi unutmuşum. Yani tamamen kitapçıkla özdeşleşmişim Baş başım. ve başım. E, bir soru daha fazla nasıl yaparımın mantığı içerisinde evet. olmuşum. Ben bu konuda öğrencilere şunu önermek istiyorum. Ya birazcık kaygı normal. Bir kere herkesin kaygılı olduğunu düşünecekler. Tabii bu rahatlatıcı bir unsurdur. Yani bu dert hepimizin. Evet. Dolayısıyla hepimizde bu kaygı var. İkincisi... Kaygı e, sınav sorularıyla karşılaştıktan sonra bir süre sonra geçiyor. Yani e, sınav heyecanı şöyle ilk 5-10 dakika içerisinde geçiyor. Belki o 5-10 dakika içerisinde böyle e, kaçırdıkları ya da göremedikleri bir soru olursa ona tekrar dönebilme bakabilme imkanları varsa kaygının e, zararı minima iner. Bence e, kaygıdan kaygının doğurabileceği en kötü sonuç panik durumudur. Evet. Yani o da sınavın içerisinde meydana gelen bir durumdur. Yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Daha geride çok soru var mı? Mesela ben şöyle görüyorum bazen. Çocuk açıyor kitapçıyı, çözmeye başlıyor ama ikide bir bir ara vererek şöyle bir kitapçıyı komple karıştırıyor. Sınav, salonda gözlemledim bunu. Evet. Bu aslında biraz kaygıdan ziyade bir panik durumu hı. oluşturuyor. Yani acaba daha ben bunu yetiştirebilecek hı. miyim? Halbuki o sınavda Elbette ki branşına göre öğrenci bir takım sorulara ağırlık verecektir. Çok iyi çalışmamışsa bazı yerlerde boşluklar kalabilecektir. Çok iyi bir çalışan bir öğrenciye göre de sınav süresi yeterlidir. Yani ÖSYM mesela bu konuyu düşünüyor, araştırıyor. Sınavı yetiştiremeyenleri tespit ediyor kitapçıktan. Hmm. Ve yetiştiremeyenlerin fazla olduğu derslerde soru, zaman artırdı mesela bu sene. ...LYS'de geometrinin süresini artırdılar. Hmm. Yani çok diğer yani. geometriyi... Ya. ...baktılar ki kitapçıklardan çoğu öğrenci yetiştirememiş. Deliyemedikleri. Yani. Ve LYS'de geometrinin süresini artırdılar. Hmm. Onun için yani... ...bu daha önce denenmiş bir şey. Hmm. Herkesin başına gelen, herkesin rastladığı bir şey. Onun için hmm. kaygıya gerek yok. Hmm. Ve bir şey daha söyleyeyim. Çalışmış öğrencide... ...kaygı düzeyi biraz daha yüksek oluyor. Ne kadar çok? Yani... yani Çalışmış öğrenci niye e, kaygı düzeyi yüksek oluyor? Çünkü bir emek çekmiş ve bu emeğinin sınandığı bir sınava giriyor. Ya çalışmamış adam ha, umurunda değil. Hani derler ya bizim orada ölmüş koyun kurttan korkmaz ya. <gülüyor> o şekilde. Hiç. E, umurunda değil. Bir bakıyorsun yapıyor. Hatta onları gören çevresindeki öğrenciler bunalıma giriyor. Ya öyle bak adam bitirmek üzere diyor. Ben daha <gülüyor> yarıda Ama adam kafadan atıyor yani. Öyle bitiriyor. Evet. Dolayısıyla ben görüyorum o bitiremeyeceğini zanneden ya da işte sınavın zor olduğunu düşünen çocuklar çok daha başarılı oluyor. Öbürüne her şey kolay yani. Kafadan attıktan sonra niye kolay olmasın ki kolay. Dolayısıyla ben çalışmış bir öğrencinin kaygı düzeyinin biraz daha yüksek olmasını da bekliyorum. Yani. Evet emeğinin yansımasını istiyor. Aynen öyle. Evet. Yani evet. emeğimin hakkını alayım kaygısı var orada. Hoşum Hatta bazen geçmesin. söylüyorlar hocam. Ya geçen sene hocam diyor, mezunlarda oluyor bu. Geçen sene hiç çalışmamıştım, hiç kaygım yok diyor. Bu sene sınavdan korkar oldum diyor. <gülüyor> Çünkü yüzleşmiş, sorularla tanışmış. <gülüyor> Emek Öbürüm... vermiş adam tabii. tabii ya. Öbüründe hiç değil adam. Yani evet. girmiş sınava, girmemiş. Böyle boş veren veya sınava iş olsun diye giren o kadar çok sayıda insan var ki. Hmm. Yani öğrenciler rahat olsun. Aslında gerçek rakip az. Hmm. Gerçek rakip Bu çok az. önemli. Az. Çok az. önemli. Çünkü evet. o kadar deneyimlisiniz. Evet. Ve o kadar yakından takip ediyorsunuz ki sizin söyledikleriniz bence çok deneyimli bir bilincin ürünü çok önemli. Yani göründüğü kadar çok rakip yok. Evet yani birçok öğrenci hiç bu işe bulaşmıyor, çalışmıyor ama sınava bir girelim diyor. Hatta bazıları da kendi arasında böyle şehir efsanesi gibi konuşuyorlar. Ya işte falanca hiç çalışmamış, kazanmış falan. E ya diyor biz de bir deneyelim falan diyor. Öyle bir durum yani. Şimdi e, genel olarak bunlar yayılınca e, diğer insanlar da onlar etkileniyor ve o tarzda davranmaya başlıyor. Yani müthiş bir etkileşim var gençler arasında. Çünkü aynı ortamda bulunuyorlar. Okul ortamı toplu bir ortam, dershane ortamı toplu bir ortam. Dolayısıyla en küçük bir laf yayılıyor. Mesela... Ee, bir bakarsınız bir laf yayılır. Sınava tam bir hafta kala bir laf yayılır. Yani belki de yayılmıştır şimdi. Bu sene soruları TÜBİTAK hazırlamış. Acayip zormuş. İşte bu sene sorular bilmem hangi ders çok zor gelecekmiş falan gibi böyle laflar, tevatürler yayılır. Hani asker arasında evet. çok laf yayılır. Daha gider gitmez terhis ya yaklaşmış. İşte askerlik bir ay kısalım. Nasıl konuşulursa öğrenci arasında da Böyle bir konuşma vardır. Hep konuşulur yani. İşte bu sene sorular şöyle zor oluyor. Halbuki sorular için bir kriter oluşmuş. ÖSYM bir önceki yılın ortalamalarına ve standart sapmalarına bakıyor. Gerçekten ortalamalar düşükse bu soruları biraz kolaylaştırın diyor. Hmm. Yani bir standart tutturmaya çalışıyor ÖSYM'e. Hmm. Bu anlamda da çok bilimsel çalışan, ciddi çalışan bir kuruluş yani. Bunu da duymak evet. çok önemli bu gerçekten. Önemli Şimdi İbrahim'ciğim bir de e, yeniden... Öğrenci olarak girdin, öğretmen olarak e, hazırladın öğrencileri, rehberlik yaptın. Sonra e, baba olarak kendi <gülüyor> çocuklarınla beraber bu süreçten geçti. Şimdi bu e, yani YGS'den sonra gelecek sınavda var falan. <gülüyor> Ana babalar için de söyleyeceklerin var mı? Nelerin farkında olmaları lazım? Ben anne babaların çocukların işini zorlaştırmamak adına... Onlardan beklentilerini çok yükseltmemelerini özellikle <gülüyor> istiyorum. Çünkü çocuk beklentinin yüksek olduğunu görünce ben nasıl olsa bu beklentileri karşılayamam, bunlara cevap veremem. Dolayısıyla yapacağım işlerde de sonuç alamam deyip baştan bir yenilmişlik ya da çaresizlik psikolojisi içerisine girebiliyor. Bunlarla karşılaştınız değil mi? <gülüyor> çok karşılaştık. Bu evet. oldukça önemli bir husus. Evet. Ben Ailelerin bu anlamda beklentileri yükseltmemesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi öğrencilerin çalışmalarını kontrol etme ve onları çalışmaya yönlendirme konusunda ailelerin mutlaka bir görevi var. Evet. Ama bunu aşırıya kaçırmamak, hı, hı. çocuğun zaten bir öğrenci gerçekten kendi yaptığı hataları önce kendisi görebiliyor. Evet. Mesela çalışmamış. ...aslında kapasitesi yüksek. Beraberinde bir arkadaş var... ...aslında onu hiçbir şeye saymıyor ama bir bakıyor ki... ...puanları onun daha yükseldi. Bunları çocuk kendisi tespit edebiliyor e zaten. diye. Yani sizin çok sık hatırlatmanıza evet. gerek yok. Evet. Ama işte anne yüreği yani... <gülüyor> ...baba yüreği... E, ...bir çocuğunun daha başarılı olmasını <gülüyor> istiyor. E, hatta... ...onu gelecek unsurlar da oluşturuyor. Yani mesela... ...ne ki senin bu puanın diyor. Küçümsüyor... Çocuk bu sefer içinden büyük bir öfke ile e, bir gelsen gör bakayım diyor. Keşke bu sınava sen bir sen gireydin biliyorum. hele bakalım nasıl yapacaksın diyor. Belki babasına söyleyemese de annesine evet. söyleyemese de böyle bir duygu içerisine sürükleniyor. Bu anlamda hani çocuğu çok sıkıştırmamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Bir diğer husus anne ve babanın çocuğa onun zamanını boşa harcayacak etkinlikler içerisine sürüklememesi gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Yani mesela çocuk sabah kalkıyor ben ders çalışacağım diyor. Tamam diyor bir beraber bir yemeğe çıkalım gelelim ondan sonra sen çalış. Ya ben gelmesem diyor. Hı hı. Hadi gel diyorlar. Onun da zaten canına minnet. <gülüyor> Bakıyorsun beraber gitti. O gün geçti. Yani anne ve babanın burada aslında bir izleyici rol oynaması lazım. Yani çok olaya çok aşırı müdahil Olma. olmaması lazım. Hocam. Çocuğunu birileriyle kıyaslamaması lazım. Çok önemli. Şey yani, çok önemli. yani. bilmem kimin çocuğuna bak hele sana bak. Sen ne haldesin o ne halde. Senin pırıl pırıl zekan var. Onun çocuğu bir... geldi seni geçti. <gülüyor> Onu kendisi görür zaten. Evet. Görür yani görmemesi mümkün değil. O çocuk en umursamaz çocuk bile olsa o gizli yarışın içerisine zaten sürüklenmiştir. Evet. Yani ailenin kaygıyı artırıcı davranışlarda bulunmaması lazım. Şeyi de evet. görüyoruz hocam ona ne diyorsunuz peki? Yani bir kamp haline giriyorlar ki böyle neredeyse iki sene ana baba bütün dışarıdaki faaliyetleri engelliyor. Kendiyle ilgili misafir kabul etmiyor, misafirliğe gitmiyor. Ve ben mesela o aileye baktığımda da şeyi görüyorum. Böyle sıra dışı önemsenmeden kaynaklı bir gerilim de yaşanacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii ki çocuğun sınav yılında bazı şeylerden fedakarlık Kesinlikle, etmek gerekir. Kesinlikle tabii. tabii. Yani yüksek sesle televizyon açmak, efendim uyku saatlerini dejenre edecek şeyler yapmak, çok misafir ağırlamak filan çocuğun çalışmasını dejenre edebilir. Bunlara dikkat etmek lazım ama olayı bu bir ölüm kalım meselesidir. Bu bütün ailemizi ilgilendiren temel bir sorundur. Yani bizim Türkiye'de aşırı sevgi ve aşırı koruma duygusu <gülüyor> burada da gündeme geliyor. Çocuğun meselesi olmaktan çıkarıyoruz Aynen. bunu. Bütün ailenin, bütün mahallenin meselesi haline geliyor. Yani mesela <gülüyor> mahallenin bakkalı bile ilgileniyor. Daha bırakın siz annenin, babanın ilgilenmesini. Sen bu sene ne yaptın? Kaç puanlar alıyorsun? Denemelerin nasıl gidiyor diye soran bakkal gördü. <gülüyor> evet. Dolayısıyla yani bütün aile ilgilenince hele küçük kentlerde bütün sülale ilgileniyor. Ee, evet. Yani iyilik olsun diye soruyorlar. Evet. Çocuğun durumu nasıl? Sınavları nasıl? filan? Hani sormasan ayıp olur ya bizim orada. Evet. Genelde bizim memleketin özelliği olur. Sormasan ayıp olur. Evet. O da bir formalite icabı bile olsa sor. Ama çocuk bundan çok geriliyor. Evet. Bak diyor bütün süreyle bundan ilgileniyor. Aha. Ben bunu yapamazsam ailemin şerefi, ahiyeti gitti. Bilmem kimle karşılaştırıldım geri kaldım. filan Böyle bir mesele haline dönüyor. Ailenin bu tür diyaloglara girmemesi lazım. Hatta çok ilginç bir olay anlatayım hocam. Bir gün ee, bir çocuk bana dedi ki ya dedi benim ailem dedi bütün şeyi buna bağlamış ee, geleceğini buna bağlamış benim sınav kazanmama onun için hocam çok yerginim yani kazanamazsam bittik falan dedi, dedi ben de e, gizliden aileyi çağırdım ee, dedim ki ya niye bu çocuğun bu kaygısını bu kadar artırıyorsunuz yani buna yavrum sen e, başka alternatifler de var şuraya da girersin buraya da girersin Olmadı denersin. Hiç önemi değil bizim için. İmajını uyandırmalısınız bu çocukta dedim. Dedi biz hiç konuşmuyoruz ki. Dedim ama bakın ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim dedim. kadar önemli bu? Ben size söyleyeyim dedim. Çocuk ee, anneyi çağırmıştım. Sizin babayla konuşurken tayin isteğini buna göre ayarlayacağını söylemiş baba. Çocuk da bunu duymuş. Tayini bekletiyormuş. Öyle mi dedi? Onu dedi. Duymuş mu dedi? Evet duymuş dedim ya. ya. Yani tayini, nakili, geleceği, hangi şehirde yaşanılacağı her şeyi buna endekslenmiş vaziyette. Bırakın evet. dedim ya. Evet. Çocuğun arkasından illa gitmek zorunda değilsiniz. Evet. O yurtlarda da ne annelerin babaların çocukları yaşıyor. Tabii Çocuk ee... kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor. Evet. Benim oğlum şimdi e, Kanada'da e, bugün Skype'la konuşuyorduk sabah. Evet. Oğlum niye uyumadın dedim. Dedi baba vallahi yorganı yıkadım kurumadı. <gülüyor> yorganı, <gülüyor> şimdi bir daha attım makineye onu bekliyorum dedi. E yani yorgan yıkamayı öğrendi çocuk orada. Tabii Yemek ya. yapmayı öğrendi. Yani kendi ayaklar üzerinde durmayı öğrendi. Yani i̇lla bütün aile sen yavrum nereyi kazanırsan... ...cümbür cemaat arkandan geleceğiz gibi bir mantık. Mesela çocuğu çok gere biliyor. Yani. Baya büyük bir İbrahim'ciğim sen aynı zamanda eğitim konusunda... ...yönetim konusunda, rehberlik konusunda... Mümkün oldukça e, meslektaşlarına, yöneticilere konuşan birisisin. Ve sen seminer verirken Hı. pek bana nasip olmuyor. Hep beni dinliyorsun. Ben seni dinleyemiyorum. Orada bir <gülüyor> şeyim var yani bir kıskançlığım var. Çünkü çok güzel konuşuyorsun. Şiven'e bayılıyorum. E, o kadar kendisin, o kadar cansın ki böyle çok hoşuma gidiyor. Ve e, sözler kullanıyorsun. Ve e, bu sözlere bayağı yıllarını verdin, topladın, şunu yaptın. Çok da teşekkür ediyorum. Bunları bir kitap halinde e, bastırdın. Evet hocam. E, ve e, sağ olsun. Çok güzel yazarak verdin. E, şimdi şeyi merak ediyorum. E, kitabın da başlığı Düşüncenin Canı. İş dünyasında başarı için kısa sözler. Bu proje nasıl başladı onu merak ediyorum. Şimdi e, ben e, vakit, vakit buldukça biliyorsunuz yazıyorum hocam. Makale yazmaya Doğru. çalışıyorum. Bir Hazırlık halinde olduğum bir başka kitap var. Şimdi Ama uzun yazıyorum. zamandır da yazmıyorsun ben. Geçenlere evet. de baktım. Evet. <gülüyor> Bayağı oldu <gülüyor> abi. Yani. Ara verdik. Bu ara evet. biraz e, görüşmeler falan vardı. Çok yoğun bir dönemdi. Evet. Ama fırsatım olduğu anda yazmaya gayret ediyorum. Niye? Çünkü e, bir insan için kalıcı olan bu. Yani düşündüklerini paylaşabilirse, yani eğer aydınlanmışsa, birini daha aydınlatabilirse bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Seminerlerde çok sayıda ee, söz kullandım dünyadaki düşünürlerden. Bu sözlerin de kaybolup gitmemesi adına e, benim gibi e, çalışma yapan, seminer veren e, yöneticilerin ya da işte öğretmenlerin yazanın, çizenin ve e, vatandaşın e, okuduğunda yararlanabileceği şekilde bunları konu esaslı ha, ayırdım. Evet, yani, evet başkalar var burada. Mesela evet. acelecilik, acıma, açgözlülük, adalet, ahlak, ve evet. ondan sonra bencillik, yani B ile ilgili cahillik, cesaret, cimrilik, coşku devam ediyor. Müthiş o hocam, Her bir harfle ilgili. Ha, ha, yani e, ben şimdi bunu masamın üzerinde tutuyorum. E, çünkü <gülüyor> bir konuda şey yaparken, e, işlerken bu diyorum hangisine girerim, şuna, şuna bir bakayım falan. Ve değişik kültürlerden almışsın aynı zamanda. Evet yani e, hem kendi kültürümüzün sözleri var, hem Batı kültürünün sözleri var. Yani Kızılder'le atasözlerine kadar evet, evet. E, kullandım. Çünkü e, bunlar dünya mirası aslında. Bu benim hazırladığım, yani derlediğim bir şey sonuçta. Evet, evet. Ama bir dünya mirası, e, ticari kaygı taşımayan bir kitap. E, önemli olan e, insanların bundan yararlanabilmesi. İnşallah faydalı olmuştur. Evet, evet, evet. Bir e, sır vereyim. E, Polat bunu sana da söylemedim. Ben Twitter kullanan birisi değildim. <gülüyor> 2-3 <gülüyor> hafta önce böyle başladı böyle bir şey. <gülüyor> Ve ilk Twitter'ımı buradan... <gülüyor> ...ilk Twitter'ımı buradan attım. Ama kitabı da kaynak olarak gösterdim hakikaten. Ee, Sağ olun hocam. Şimdi... ...konuşmak, etkilemek, seminer vermek... ...önemli. Fakat e, bazen öyle bir nokta geliyor ki... ...sizin yarım saat söylediğinizi... ...bir söz... <gülüyor> ...derliyor, toparlıyor, paketliyor... ...ve bilince yerleştiriyor hakikaten. Evet. E, bunu da siz çok güzel yapıyorsunuz. E, ondan dolayı bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Umarım... E, ...böyle bir kaynağın... ...ne demek olduğunu... E, ...bilen... ...ve... ...kullanan insan sayısı artar. Çünkü verimliliği, etkililiği arttıracak diye düşünüyorum hakikaten. Özellikle... ...insan çalıştıran, yönetim... Evet ya da insan ilişkisi içerisinde olan herkese yararlı olacağını düşünüyorum. Evet. E, çünkü gerçekten e, <gülüyor> insanın her insanın yeni bir keşif yapması söz konusu değil. Ya da yaptığı keşif bir keşif olabilir. Ama burada 3000 tane keşif var. Evet. Ve bunlar süzülüp gelmiş. Muhteşem zeka ürünleri var. Ben Zamana dayanmış. Kesinlikle muhteşem zeka ürünleri var içerisinde. Evet. Yani evet. Bakıyorsun, ya diyorsun bu durumu bundan daha güzel daha. ifade etmek mümkün değil. Evet. Çok, güçlü yani çok güçlü ifadeler. Çok güçlü ifadeler var. Çok, yani çok, çok. Dünyada ne beyinler var, ne düşünceler var. Gerçekten bir de çok güzel var. söylemişler. Evet. Tabii zaten o yüzden bugüne kadar kalıyor. Hem içeriği hem söylediği çok anlamlı. Evet, şimdi bir ara vereceğiz ama vereceğiz burada hocam. açtı bir tane çıktı. Onu okumak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Şansıma <gülüyor> ne çıktı? Evet oraya. şimdi. <gülüyor> Muhalefe sizi korkutmasın.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 Evet İbrahimciğim iyi ki geldin. Çok hoş. Ben kapatırken bir sözle kapattım ve senin de böyle bir şey söylemek istediğini fark ettim. Aklına gelen bir şey oldu galiba. Kitap. Şimdi kitap okurken de çıkardım bu sözlerin bazılarını. Bugün okurken Berna bir sözüne rastladım. Diyor ki: "At olmayı gerektirmez ahırda doğmak." Ya dedim benim işte <gülüyor> aradığım söz buydu. Ya. Yani muhteşem bir şey. Muhteşem. Var. Yani ee, bazı insanlar vardır ya böyle şeye yatar, işte kadere yatar ya da ben burada doğdum işte ya da e, ne yapalım bizim görgümüz bu kadardı, Hı -hı. vardı da yapmadık mı, okumadık Hı -hı. mı falan gibi düşünceler evet. hepsine cevap. Yani. yani bunu niye söyledim? Ee, kitaptaki sözlerin neredeyse tamamı böyle sayfalar dolusu anlatılabilecek Hı -hı. kavramların... Hı -hı. E, Evet. bir birleşimi inşallah faydalı olur diye Çok, düşünüyorum. Evet. Bence o şekilde konu. Yani okunup gidilmemeli. Evet. Okunup bırakılmalı. Günde bir tane. Evet. Şimdi e, <gülüyor> yıllarını vermiş eğitim alanında düşünen, yazan, dert edinen birisisin. Türkiye'desin. Son yıllarda gidip geliyorsun. E, dershane konusu artık yetmemeye başladı. Okullar kurma yayın hayatı, kitap yazma çok yönlü bir insansın ve dostumsun. Çok yakın hissediyorum Ağabeyim, kendimi. Benim en önemlisi o. Ve şöyle bir şimdi böyle bir deneyim, böyle bir kafa, böyle bir kalite. Şu soruyu sormak istiyorum. Türk eğitiminde 3 temel konu sizce nedir? Diye. Gerçi 3-4 dakikamız var ama sadece Ağabeyim. böyle bir tespitler olarak Yapabilmek. Bence, Bu da ayrı bir şey, sohbet konusu. Onun için ayrıca buluşabiliriz. Bence birincisi e, Türkiye eğitim sisteminin bir kere e, değişen dünya şartlarına göre e, temel olarak nasıl bir insan profilini yetiştirmek istediğini belirlemesi gerekir. Yani bence çıkış noktası burası olması lazım. Yani biz okutacağımız tarihte, okutacağımız coğrafyada Okutacağımız teknolojik derslerde, fen dersleri de buna göre şekillenir. Yani biz nasıl bir insan profili yetiştirmek istiyoruz? Bizim yetiştirdiğimiz insan hangi çağda yaşayacak, hangi dünyada yaşayacak ve bunun temel donanımları ne olmalıdır? Bu nokta benim için çok önemli. Ee, Türk eğitim sistemi bunu çok iyi belirlemeli ve uzun periyotlarla bunu gözden geçirmeli. Yani Çünkü dünya değişiyor. Ve bir takım unsurlarda değişiyor. Ee, yani bilmem Osmanlı döneminde yazılmış bir tarih kitabının aynen e, şu an bir tarih kitabı olarak okutulması belki doğru olmayabilir. Evet. Temel değerler e, değişebiliyor dünya içerisinde ve temel gereksinimler de değişiyor. Yani ne bileyim, herkesin köyde yaşadığı bir dönemde çevre bilinci çok da önemli değildi. Evet. Yani kimse çevreyi kirletmiyordu ama evet. şimdi Öyle nükleer mi? artık da önemli değildi kimyasal artık atık da önemli. Çevre bilinci dünyanın yani. en önemli meselelerinden biri. Yani, yani yarın çocuklarımıza bir dünya bırakabilecek miyiz? bırakamayacağız. Evet. Bu değişen şartlara göre gündeme gelen, hem müfredata girmesi gereken, <gülüyor> ...hem öğretimin içerisinde, eğitimin içerisinde yer alması gereken bir konu. Yani bir örnek olsun diye söyledim. Tamam. Böyle yüzlerce konu var. Bu bir. Hı hı. İkincisi öğretmen meselesi. Evet. İşin temelinde öğretmen İki. var. Evet. İşin temeli öğretmen. Yani siz teknolojiyi ne kadar iyi kullanırsanız kullanın, müfredatı ne kadar zenginleştirseniz zenginleştirin. Dünyanın neresinden en güzel şeyi alıp getirseniz de eğer bunu aktarabilecek öğretmen yoksa e, o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Yani Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi de öğretmen meselesini halletmektir. Evet. Üçüncüsü de Türkiye'de eğitim sisteminin Eğitim ve öğretim ayağını birlikte yürütmek gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü olarak da bunu çok önemsiyorum. Yani çok önemli bilgilerle donatarak çok iyi teknik bilgi sahibi insan, malumat sahibi insan oluşturabilirsiniz. Ama bu değerlerle bütünleşmemişse ters teper ve eğitimde öğrettiğiniz şeyler aleyinizde kullanmaya başlar. Yani şöyle daha netleşsin diye şöyle diyeyim çok iyi bir bilgisayar eğitimi verirsiniz ama insanların hakkını, hukukunu e, öğretemezseniz eğer o adam hacker olur, başkasının <gülüyor> hesabını boşaltır. Evet. Ya da işte ne bileyim e, çok iyi bir matematik eğitimi verirsiniz ama o matematiği başka unsurlar için kullanır. Çok önemli e, yani ya. eğitimle öğretimi, özellikle değerler eğitimini mutlaka eğitim sisteminin içerisine sokmak, sokmak gerekir. Lazım. Yani bir e, Enteresan şeylerle karşılaşılabiliyor. Geçen bir okul Almanya'ya geziye gitmiş. Biz de Almanya'da fuardan dönüyoruz. Ve pasaport kuyruğundayız. Okulun Almanya'ya gitmiş, malumatını artırmak için Almanya'ya gitmiş bir tane öğrencisi pat diye geldik kuyrukta araya girdi. İnanamadım ben yani gerçekten. Şimdi bu çocuğun Almanya'ya gidip orada görgüsünü artırması ne anlama gelmiş bilmiyorum yani. Orada kuyrukta bekleyen insanları e, efendim ya da hakka hukuka riayeti e, de görmesini sağlamak lazım. Yani sadece Almanca eğitimiyle ibaret olmalı o eğitim. Yani evet. değerlerle e, bu eğitimin birlikte yürütülmesinin de üçüncü önemli unsur olduğunu Yani şu an spontane gelişti soru yani Ben güzel. de bu üç önemli şeyi söylemek istiyorum Kesinlikle katılıyorum Ağzımda, Hatta Polatcığım diyorum ki bunlarla ilgili konuşmak üzere ayrı bir an Ayrı bir, bir bölüm yapalım hocam Ben Zaten notumu de, aldım de, hepsini de. yazdım Tamam <gülüyor> Üremcığım çok teşekkür ederim çok önemliydi İyi ki varsın iyi ki geldin Sağ olun hocam sizde ee, Konuştuğumuz konular son derecede önemli Değerli izleyenler, umarım bizlerle berabersiniz insan farkında olduğu kadar yaşıyor, bir toplum da farkında olduğu kadar zenginleşiyor. Ve bizi zenginleştirme fırsatı verdiğinizden dolayı yeniden teşekkür ediyorum. Sağolun şey, Sağ hocam. Sağolun Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.